Nazar, eceli etkiler mi hocam? Kişinin aceli ne ise o vakti geldiğinde gerçekleşir, ölümü gerçekleşir. Ondan hmm. ne bir an önce gerçekleşeceği gibi ne bir an sonraya da bırakılır. Onun için tam vaktinde ecel gelir ve ölüm gerçekleşir. Ha, nazar, e, insanın bir an evvel ölmesine, ecelinden önce ölmesine sebep olur mu? Hayır, olmaz. Ama insana zarar verilebilir, nazar sebebiyle. İşte hastalanabilir, Efendim psikolojik yönden depresyona girebilir, ne bileyim. Bazı böyle ruhi sıkıntılar yaşayabilir, e, nazar sebebiyle bir insan. Evet. Onun için bunu batılılar da... E, ruh bilimcileri bunun gerçek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Onun için Resulullah aleyhissalatu vesselam, el aynu hakkun, nazar değmesi gerçektir, haktır, doğrudur buyurmuşlardır. Hatta bir rivayete denilir ki nazar, Deveyi kazana, kişiyi mezara götürür denilir ama bu ecelin e, vaktinden yani o biraz sonra ve önce olacağına kesinlikle delalet etmez. Çünkü Cenab-ı Allah herkesin ne kadar yaşayacağını ezelde takdir etmiştir. Bu değişmez.